buyurdu. Evet elle tesbih çekme meselesine gelince elle tesbih çekme tesbihleri elle çekme meselesine gelince asıl itibariyle kardeşler Allah'ı zikrederek tesbih çekmek parmaklarla yapılır. Bunun herhangi bir şekilde olması bunun hangi bir şekilde olması fark etmez. Bu Ebu Davut, İlmizi ve başkalarının rivayet ettiği Abla ibne Amr'dan gelen rivayette Sabittir o şöyle demiştir. Ra'eytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'qidut tesbihha bi yadihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i parmaklarıyla tesbih çekerken, parmaklarıyla tesbih çekerken gördüm. Bazı lafızlarda, bazı lafızlarda ziyade olarak kardeşler bi yemini yani sağ eliyle e, şeklinde. Sağ eliyle çekerdi e, lafsı. Ne ziyade olarak gelmiştir ancak bu ziyade bu ziyade sabit değildir. Her iki elle de tesbih çekmek, her iki elle de tesbih çekmek meşrudur. Ee, sağ eliyle çekerdi ziyadesinin sahi olduğu görüşünü kabul edip sağ elle çekilir demekte de ne? Bir sakınca yoktur. Bunu söyleyen bir kimse tabi olmuştur. Neden? Çünkü imamlardan bunu söyleyenler, bu ümmetin imamlarından bunu söyleyenler olmuştur. Elin dışında bir şeyle tesbih çekme meselesine gelince... E ee, tabi bu konuda müteahiller arasında mütahiller arasında ihtilaf olmuştur bunu bunu buna bidat diyenler olmuştur bazıları da buna unuttuğun zaman unutma korkusu olursa mesela işte yaşlılık sebebiyle veya hafızanın zayıf olması sebebiyle vesaire veya özel bazı meşguliyetler sebebiyle vesaire aklında tutamama zorunluluğu veya tutamama durumu söz konusu olursa caizdir demişlerdir. Ancak elin dışında tesbih boncuk gibi şeylerle tesbih çekme meselesinde doğru olan görüşe göre kardeşler bu meselede doğru olan görüşe göre bunda bir sakıncı yoktur. Yani mutlak olarak mutlak olarak caizdir. Yani unutma korkusu vesaire olmasa da olmasa da tesbih kullanmak, tesbih kullanmak caizdir. Bunda bir sakınca yoktur. Selef'ten veya mu'teber mütekaddim alimlerden bunun bidat olduğunu söyleyen ben hiç kimse hiç kimse bilmiyorum. Ancak efdal olan tabi, ancak efdal olan tesbihin parmaklarla parmaklarla çekilmesidir. Nitekim bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis de gelmiştir. Ebu Davud, Tirmizi ve e, evet Ebu Davud ve Tirmizi Muhacir hanımlarından olan Yuseyra'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi: "Aleyküm bitesbihi ve tehlili ve takdis ve aqidna bil anamili fe innehunne mesulatun mustantakat." Tesbih yani subhanallah, tehlil yani la ilahe illallah ve teqdis yani subbuhun kuddusun vesaire dilinizden düşürmeyin. Tesbihi parmak uçlarınızla çekin. Çünkü onlar kıyamet günü yaptıklarından sorguya çekilerek e, sorguya çekilecek. ve ve e, konuşturulacaklardır O yüzden dediğimiz gibi Allahu alem Allahu alem bu konuda racih olan görüş tesbih kullanmanın mutlak anlamda caiz olduğudur e, bu işte namaz vakitlerini saat ile gözetlemek mikrofon kullanmak işte dersleri kasetten dinlemek veya bilgisayardan dinlemek gibi vesaire bu kapsama bu kapsama dahildir bu bab içine bu bab içine dahildir ancak dediğimiz gibi efdal olan efdal olan bunun elle bunun elle çekilmesidir. <gülüyor> ancak az önce bizim söylediğimiz hadis mesela işte ee, tesbih, tehlil ee, ve takdis bunları dilinizden düşürmeyin. Tesbihi parmak ucuklarınızla çekin çünkü onlar kıyamet günü yaptıklarınızdan sorguya çekilerek çekilecek ve konuşturulacaklar hadisi. Bu hadis hakkında İmam Tirmizi şöyle der. Bu hadiste hani İbni Osman teferrüt etmiştir. Yani rivayetinde tek kalmış sadece o rivayet etmiştir demektedir ve sahih değildir demektedir İmam Et-Tirmizi. Tirmizi Ebu Bekir Eşşafi'i e, e, ancak Tirmizi yine Ebubekir Bekir yi ve hakimin müstedrekinde başka bir tarikle gelen rivayette ise Hişab İbni Said El Kufi safiye'nin azatlığı e, azatlısı olan Kinaneden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Safiye'nin şöyle dediğini işittim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Önümde tesbih çekmek için kullandığım 4000 hurma çekirdeği vardı. 4000 hurma çekirdeği vardı bunun üzerine "Laqade sabbahati bi hadhihi ela uallimuki bi akther bihi" Bunlarla tesbih mi çektin? Sana bu çektiğin tesbihlerden daha çok sevap kazandıracak olanını öğreteyim mi buyurdu. Ben de evet öğret dedim. Ondan sonra aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Subhanallahi adede halkihi Allah'ı, Allah'ı yarattıkları adedince tesbih ederim buyuruyor. Yani bu rivayette ne var? Bu rivayette şu var. Önümde tesbih çekmek için kullandığım dört bin hurma çekirdeği vardı. O yüzden... Bunu bunu delil olarak bu delil olarak getirilir. Ancak ancak Tirmizi'nin de söylediği gibi bu hadiste kardeşler, Hişam İbni Said, bu hadiste Hişam İbni Said teferrüt etmiştir. O nedenle Safiye'ye isnadı Safiye'ye isnadı sahih değildir. Ancak getirilen rivayet delil sadece bu değildir. Bir kere bunun yasaklandığına bir delil yoktur ve bu taabbudi babından da zaten yapılmamaktadır. Tesbih ya da boncuklarla tesbih çekmenin yasak olduğuna dair sahih sahih bir e, rivayet bulunmamaktadır. Tesbih ya da boncuklarla tesbih çekmenin yasak olduğuna yasak olduğuna dair sahih bir rivayet bulunmamaktadır. O yüzden İbni Teimiye, ondan sonra İbnu Hacer gibi pek çok pek çok alim de bunun caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bunun caiz olduğunu Ebu Hureyre Ayrıca bunun caiz olduğu Ebu Hureyre, Ebu Said El-Hudri, Ebu Derda, Sa'd bin Abi Vakkas ve benzeri gibi pek çok sahabeden deney rivayet edilmiştir tesbih kullanmanın caiz caiz, yani boncuk vesaire bunları kullanmanın caiz olduğu. İmam Ahmet'in müsnedinde, İmam Ahmet mesela müsnedinde şöyle rivayet eder. Bize İsmail İbni İbrahim, o da ona, el, ona da El-Cureri, ona Ebu Nadra, ona da Et-Tufavi, şöyle, şöyle nakletmişler. Ebu Hureyre'nin yanında misafir oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içinde, ibadette onun kadar gayretli ve onun kadar misafir perver birini görmedim. Bir gün ben onun yanındayken iken kendisi bir sedrin üzerindeydi. Sedrin aşağı tarafında kendisine ait siyah da bir cariye vardı. Ebu Hureyrenin yanında içinde çakıl ve hurma çekirdeği bulunan bir kese bulunuyordu. Ebu Hureyre Subhanallah Subhanallah diyerek onlarla tesbih çekiyordu. Nihayet kesedeki çakıl ee, ve çekirdekleri bitince o keseyi cariyeye atıyor. Cariye de o keseden çıkanları toplayıp tekrar içine koyuyor ve keseyi ona ona geri veriyordu. Ee, yine bu bu İbnü Ebî Şeybe'de de mevcut bir rivayet. Bu hadiste geçen Et-Tufavi Ebu ebu Ebû Hureyre'nin yanında 6 ay misafir kalmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grupla görüşmüştür. Ee, bundan başka bundan başka bir hadisi de bilinmemektedir. E, e, yine mesela ilim ehline dönecek olursak Ezzeheb-i Siyer'de Yahya İbni Ma'in e, Yahya İbni Sa'id pardon e, Yahya İbni Sa'id el-Ensari'nin e, biyografisinde şöyle der. Yahya İbni Ma'in bunlar Cezat-ı alimleri bu ümmetin en büyük e, en büyük alimleri, en büyük imamlarıdır. Tabin, tabi tabi tabi dönemlerinde yaşamış, bunlar hep imamlardır. E, şöyle der. Yahya İbni Ma'in şöyle demiştir. Yahya ibni Sa'id el-Kattan Şelef'in en büyük alimlerin arasında yer alır. Yahya İbn Said el-Kattani'nin yanında bir tesbih vardı. Onu elbisesinin içine sokup onunla tesbih çekerdi. Yani görülmemesi için, görülmemesi için onu gizlemek isterdi diyor. Bunların hepsi cahil tadil alimleri kimselerdir. Yine es-Sahavi de, es-Sahavi de kardeşler, es-Sahavi de el-el Cevahir ve durar fi tercüme İbni İbn Hacer adlı kitabında şöyle bir olay zikreder: Şeyh İslam yatsıdan sonra bir grupla birlikte müzakere ediyordu. Tesbihi bir kimse tesbihi tesb tesb kimse görmesin diye yeninin içine koydu. Şayet yeninden düşerse bundan mütesir olurdu. Zira e, zikri zikri gizli yapmak isterdi. Diyor. Tesbih kullanmanın caiz olduğu konusunda birçok alim de eserler kaleme almıştır kardeşler. Tesbih kullanmanın caiz olduğu konusunda birçok alim de eserler kaleme almıştır. Örneğin mesela e, İmam Es-Suyuti, El-Minhatu, el El-Minhah, el Fis-Subha e, adlı eser yazmıştır. Yine İbnu i Toulun mesela, el muhla Ma varada Fi Fis-Asli-Subha. E, adlı bir eser yapmış, yazmıştır tesbihin caiz olduğuna. Yine İbnü'l-Allan eş-Şafii İktidâ'u'l-Mesâbih li e, meşru'iyyet ittihâzil adlı adlı eser yazmıştır. Yine birçok fakih ve Ravi de bakın birçok fakih vakıın zamanda Ravi de kendisiyle tesbih çektikleri dizili boncuklara yani tesbih kelimesine nispetle es-subhî yani tesbihçi lakabıyla meşhur olmuştur. Birçok fakih ve ravi çektikleri tesbihe nispetleney es tesbihçi lakabıyla, tesbihçi lakabıyla meşhur olmuştur. Mesela Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Halef, ondan sonra Ebubekir el-Makdisi, ondan sonra Muhammed ibn Said el-Makdisi, ondan sonra Ebu Said Abdurrahman ibn Selim ve benzeri gibi birçok alim bu lakapla meşhur olmuştur. Bu lakap onların Abid olanlarında da abid olanlarında da meşhurdur. Tesbih kullanmanın özellikle de kardeşler özellikle de yaşlılık, iş güç ve meşguliyet çokluğu gibi sebeplerden dolayı tesbih sayısını aklında tutamayıp unutan kimseler için caiz olduğuna dair de özellikle yine ne? Özellikle de delil olarak kullanılabilecek rivayetler de bulunmaktadır. Nitekim İbn Ebi Şeyve'nin Musannefte e, Salih İbni Dirhem, onun da Abdullah İbn Ömer kanalıyla şöyle şöyle rivayet etmiştir. İbni Ömer'e bir adam geliyor ve Safa etrafındaki Kabe'yi, e, pardon e, Safa etrafındaki tavafı, sayı soruyor İbni Ömer. De ne diyor? Diyor ki, Safa say yapmaya Safa ile başla, Merve ile bitir. Fakin kahşiye te en la tohsiye her e, e, ne kadar say ettiğini sayamamaktan korkarsan, ne kadar say ettiğini sayamamaktan korkarsan, fakhud ma ke ahjaran o yanına büyük ya da çakıl taşları al, fak elki bir safa vahideten. Obil merveti ukr'a safada birini mervede de diğerini at yani yani yedi taşı bitirinceye kadar böyle yapmaya devam et diyor radıyallahu an ee, yine El Fadıl ibn Sazan e, yani az önceki rivayette işte abla ibn Ömer ne yapıyor burada burada işte e, tavafı tavafı taşla saymayı tavsiye ediyor yine El Fadıl ibn Sazan ee, Abdül Ay ve Rakaat fi Salat adlı eserinde Abdurrahman İbni El Kasım'dan o da babasından o da Ayşe radıyallahu anh kanalıyla şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh namazda Rekatları yüzüğüyle onu bir elinden diğer eline geçirmek suretiyle sayardı. Ayşe radıyallahu anh rekatları yüzüğüyle onu bir elinden diğerine geçirmek suretiyle ne yapardı? Sayardı. Bu da Ayşe radıyallahu anh'tan sahih bir isnatla sahih, sahih bir isnadla rivayet edilmiştir. Yine El Fadıl. E Ebu Maşerden İbrahim En-Nahay'ın şöyle dediğini ne yapmıştır? İbrahim En-Nahay'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Namazın rekatlarını yüzükle saymak suretiyle akılda tutmakta, akılda tutmakta bir sakınca yoktur demiştir. Rahim Seleften tesbihle ya da çekirdekle tesbih getirmeyi veya Allah'ı zikretmeyi mekruh gören hiç kimse, hiç kimse bilmiyorum. Bu konuda sadece i̇bn İbn Vaddah'ın El-Bida'u Vaddah e, El ve Nehyu Anha e, adlı kitabında naklettiği üzere Essalt kanalıyla Abdullah bin Mesud radıyallahu gelen şu rivayet vardır kardeşler. İbn Mesud elinde tesbih bulunan bir kadın gördü ve e, tesbihi alıp kopardı. Yine İbn Mesud'dan hakkında belli bir sayı varid olmayan zikirleri bakın belli bir sayı varid olmayan zikirleri e, saymayı mekruh gördüğü ve şöyle dediği nakledilmiştir. O sayan kişi iyilikleriyle Allah'a minnet mi ediyor? Minnet mi ediyor demiştir. İbni Ömer'den de mutlak sayı, şer'an belirlenmemiş sayı, ne zikir, e, yani İbni Ömer'den de mutlak, yani e, sayısı şer'an belirlenmemiş zikri saymayı mekruh gördüğü yine rivayet edilmiştir. Bazı Kufeliler bu görüşle de, bazı Kufeliler de bu görüşle amel etmişlerdir. Nitekim işte İbni Ebi Şeyve, Şeyben'in ceyit bir isnatla İbrahim Enne Kızına tesbih ipliklerini eğren kadınlara yardım etmesini yasakladığını ne yapıyor? Rivayet ediyor. Bu konuda tabi şu söylenebilir. Abdullah İbni Mesud'un sözü kardeşler iyilikleri saymaya hamledilir. İyilikleri sayma hususuna hamledilir. Çünkü neden? İbni Vaddah'ın da de dediği gibi o bir grubun yanına gitmiş. Addu seyyiatikum kötülüklerinizi sayın kötülüklerinizi sayın demiştir. Zira onlar yüz kere subhanallah deyin, yüz kere la ilahe illallah deyin vesaire diyorlardı. Dolayısıyla onun bu yasağı mutlak zikri saymaya yönelik, mutlak zikri saymaya yönelik olmaktadır. İbn-i Teymiye rahim Allah da tesbih kullanmanın caiz olduğu görüşüne etmiştir. Ancak insanın işte riyaya düşeceğine kanaat getirmesi durumu, durumunu İbn-i istisna etmiştir. Zira belki de insanlar işte onu tesbih çekerken görür ve o da kalbinde, bunu güzel görüp liaya düşer korkusu sebebiyle. İşte o zaman tesbih kullanmak bu yönüyle, bu yönüyle mekre olur. Ancak kişinin tek başına iken tesbih kullanması tek başına iken tesbih kullanması mekruh değildir. Ebu Hureyre gibi bazı sahabelerden 12 bin kez bakın 12 bin kez istiğfar ettiklerine dair rivayetler gelmiştir ki bu zaten e, sayı meselesi de önümüzdeki derslerde gelecektir. Bunlar caizdir. Yani kişinin belli bir sayı belirlemesi işte ben bugün Allah için 10 bin defa la ilahe illallah de demesi e, diyerek niyet edip 10 bin defa 20 bin defa e, vs. Sayrı, sarı sayı belirleyerek tesbih çekmesi caizdir ama bazı e, e, ufak şartlar e, hariç. İşte Ebu Hureyre gibi sahabilerden 12 bin kez istihbar ettiklerine dair rivayetler gelmiştir. O yüzden bu ise alimler diyor ki bu ise ancak tesbihle sayarak yapılabilecek bir şeydir. Yani mutlaka ve mutlaka bir şeyle, bir şeyle, el dışında bir şeyle sayıla, e, sayılmasının zorunlu olacağı bir haldir. Neden? Çünkü sayısı 12 bindir. 12 bini de elle saymak malum olduğu üzere mümkün mümkün değildir o yüzden alimler diyorlar ki ebu Hureyre gibi bazı sabilerden 12.000 bin kez isttifbar ettiklerine dair rivayetler gelmiştir bu ise ancak tesbihle sayarak yapılabilecek bir şeydir Seleften bazılarından da bu tür rivayetler gelmiştir ki e, bu sayıdaki zikri elle saymak elle saymak mümkün değildir yani bu türlü yüksek sayılar birçok Seleften de sereften de var olmuştur o yüzden bu türlü bu türlü sayıları veya bu türlü sayıdaki zikirleri elle çekmek, elle çekmek mümkün değildir. Bunlar bunlar da gösteriyor ki bunlar el dışında başka şeyler kullanmıştır tezbihi saymak için. Bu herkesçe bilinen bir bir durumdur kardeşler. Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimallah da ne diyor? Söylüyor bunu diyor ki fetavada şöyle diyor İbni Teymiye. Tesbihin parmakla sayılmasına gelince bu sünnettir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara hitaben şöyle demiştir. Tesbih edin ve tesbihi parmaklarla çekin. Çünkü onlar kıyamet günü yaptıklarından sorguya çekilecek ve konuşturulacaklardır diyor elimi temiye sonra daha bu, bunu söyleyelim temiye sonra devam diyor ki hurma çekirdeği çakıl taşı ve benzeri şeylerle tesbih etmeye gelince bu da güzeldir. Sahabeden radıyallahu anhum böyle yapanlar olmuştur. Pey sahabelerden radıyallahu anhum böyle yapanlar olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerin annesini çakıl taş çakıl taşlarıyla tesbih ederken görmüş ve buna engel olmamıştır. Ebu Hureyne'nin de çakıl taşlarıyla tesbih ettiği rivayet edilmiştir diyor İbnu Teimiye rahimullahu taala. Ancak bu tesbihi sıralı boncuklarla boncuk haline getirip yani günümüzdeki e, bir hale getirip yani böyle tek tek boncuk şeklinde değil de e, ip üzerine dizip sıralı boncuklarla ve benzeriyle tesbih çekmeye gelince ahlinlerden bunu mekruh görenler de vardır, mekruh görmeyenler de vardır. Onu kullanmakta iyi niyet taşınırsa o da güzeldir, o da güzeldir ve mekruh, mekruh değildir. Ancak ihtiyaç olmadığı halde tesbih edinmeye ve onu boynu asmak, ondan sonra kolda bilezik gibi taşımak ve benzeri suretiyle İnsanlara göstermeye gelince bu ya insanlara gösteriş yapmaktır ya da büyük oranda gösteriş şüphesi taşır ve gerek olmadığı halde riyakarlara, riyakarlara benzemek sayılır diyor bazı ilim ehli. O yüzden ilk ihtimal haramdır, ikinci ihtimal ise en hafif şekliyle mekruhtur kardeşler. Zira namaz oruç, zikir, Kur'an tilaveti ve benzeri gibi hususi ibadetlerde insanlara gösteriş yapmak ne? İnsanlara gösteriş yapmak en büyük günahlardandır. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: "Ellezinehum yuraun." Onlar onlar gösteriş yaparlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Çoğunlukla unutan veya birçok meşguliyeti bulunan ve benzeri kimselerin tesbih kullanmaktan men edilmeleri, men edilmeleri dinde ince anlayışlı olmanın e, ince ince men edilmemeleri ince anlayışlı olmanın ve hikmetin bir gereğidir kardeşler. O yüzden İlimehli İlimehli söylüyor diyor ki, e, işte çoğunlukla unutan veya birçok meşguliyeti bulunan ve ben ve benzeri durumlara sahip olan kimselerin tesbih kullanmaktan men edilmemeleri, e, engellenmemeleri dinde ince anlayışlı olmanın ve hikmetin hikmetin bir gereğidir diyor İlimehli. Ee, rahimehumullah İnşallah meselelerimize önümüzdeki dersten itibaren devam edeceğiz Allahu alem ve sallallahu ala aleyhi ve sellem Muhammedin alihi ve sahbihi